Fatiha Suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil âlemin Bütün hamdler, övgüler Âlemlerin Rabbi Allah'adır. er O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Haydi öyleyse, deyiniz, Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Ehdinas Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. sirâtal en'amte aleyhim, aleyhim nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların kine değil. Amin.